Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar kalp insanlar günaydın. Hepinize 8.28 oldu saat yine. Bu saatin 8.28 olacağı bu aralar belliydi. hepiniz hoş geldiniz Modern Sabahlar'a. Cuma sabahında haftanız son iş gününün sabahında ve yeni bir ayın başında bin tane şeyin üst üste geldiği bir anda birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. bulduk. Hoş bulduk. Böyle. Hangisi sizin için daha önemli? Haftanın sonu iş gününün sabah alması mı? Yeni bir ayın ilk günü mü olması? Yoksa saatin 9.28 olması mı? 9.28 olunsa gene iyi. Ama, Ama 8.28 tercih ederim. Yani. Birisi soracak olsa 9.28 mi? 8.28 mi? Tabii ki 8.28. 9.28'i bekleyin o zaman. Öyle yani, diyelim dinleyicilerimize merakla beklesin. Şunu ben. da söyleyeyim 8.28 böyleyse. Yani mesela dün akşam böyleydi gibi. 8.28 böyleydi. Bir de 9.28'i görün. 9.28 ile ilgili şunu ben e, ipucunu vereyim. E, 9.28 değiliz sürekli aklıma 9.8. 9.8 bir ritim geliyor. Daha onu vurgularsak. 28. Ama niye ipucu veriyorsun 9.28 ilgili? Hayır. 9.28 yani bu yeni bir ayın ilk günü. Haftanın son günü. 928. Aa bahara girdik aslında. 800 bir gelecek bir olay onu açıklayacağız 928'de sevgili. Ben arkadaşlar. hesap ediyorum. Dör, hesap ediyorum. Yani bu sen onları ilk. hesap et. Yıl 2013 1 Mart Cuma, 2013 11 mi? Değil abi. 12 o zaman. Değil yok. Orada kayda, hata Orada cevap vereyim mi? Evet. 928 üzerinde cevap veriyorum ama. Aa 9 Yüzyılda bir 9 Doku, yani. yıl ya 9 yıl. yıl mı? 100 yıl yani yüzyıl deyince ben şey oldum Yok abi 100 yıl değil ki 9 yıl 928 Neyse sevgi izler ona göre ayarlayın kendinizi diyelim Neşemizi haberlerde bulalım Ay ay haberler haberler Olaylar olaylar, Vallahi ya, olaylar, olaylar. olaylar. Yani şimdi şöyle Her zaman olduğu gibi e, Yurt dışından olaylarla başlıyoruz Müsaade eder misin? Yurt içinde aradığını bulamayanlar Buyursunlar efendim müsaade ederseniz başlıyoruz ee, Amerika'da e, bir girişimcinin e, ki kendisi Türkiye'den Amerika'ya gitmiş olan Asimitçi mi? Değil Hasan Bey ha, Hasan, Hasan Şenhocak ayaklara huzur veren bir e, icat da denmez de üretim denir buna ayaklara huzur veren mi yoksa huzursuz ayak sendromuna bir çare mi? Yok. Huzursuz ayak sendromu diye bir şey huzursuz var ya. Huzursuz ayak var. sendromu dediğin diz sallama mı? Diz sallama. E böyle it, yani akşam yaptın böyle aman fıt fıt fıt fıt iteyim. E, he, i̇tti böyle. falan öyle bir şey yok. Yani <gülüyor> huzurlu da olsa huzursuz da olsa ayağın. Huzura kavuşuyor. Bunu, bunu giyiyorsun daha huzurlu hale geliyor. Dijital mes mi? Çok kadar güzel. güzel. Ee, Don mu diye ben başladım. Don dediğim iç donu tabii ki 1 Mart cumaya denk gelmesini fırsat ee, çeviriyor adam. E, değil maalesef. 20 ile 35 lira arasında değişen fiyatları var. Bu beni hala çürütmedi. Tekrar soruyorum. E, dijital mes mi? Özellikle tatil merkezlerinde ve birçok büyük otele bu nokta noktalardan yapılıyor şu an. Ama özellikle bu, bu noktada şunu söylemek lazım. Resmen dijital mes'e doğru gidiyorsun. Evet, evet. Çünkü şu anı hala çürütülmedi değil. şeyim. E, şöyle söyleyeyim. E, Fahir Bey Beyge Bey. Bey. ...bunların alt kısmına istenilen isimler yazılıyor. Kesin dijital mes. <gülüyor> dijital mes olduğu ortaya Allah. giderek çıktı. Günde Şu 500... Zabıtlar sızıyor ve her seferinde dijital mes'e doğru gidiyoruz. Bakalım bakalım bu fikrinizi değiştirecek mi? Bak, e, günde 500 nokta nokta üretiliyor. Günde 500. Kesin dijital mes. Bunun başka <gülüyor> açıklaması yok. Oktay 500 tane anca yani. Valla o da olabilirmiş ama... E, ...terlik ya. Aa. Bildiğin çim terlik ama... Şöyle söyleyeyim içi çim terliğin Gerçek çim mi suni çim mi ee, Suni çim tabi ki canım yani yani Neyse ayak teriyle sulanan gerçek çim olsa? Ayak teriyle sulamak ne demek Ege'ciğim? Ayak teriyle ayak bir şey sulamak olsaydı Terliğin... benim ayakkabılarımda dünyanın en mümbit iklimleri yaşanıyordu. Önde organik Bire organik. 10, bire 100 öyle verirdi. Ama şimdi... Bugün Konya ney Ovası ney, ney? ürün. Ney? Bugün Konya Ovası benim ayakkabıların <gülüyor> içinde bir başka Konya Ovası yetişmiş olurdu. Ayakkabının vereceği en güzel şey boyadıktan sonra güzel bir görünüm. Bir Sen de ne de bekliyorsun? güzel bir de güzel yani. Ha. Ondan sonra yani ne verebilir? Fahir tamam. Yani size... Prestij verebilir. Bak, bak adam, adam Nasıl? sağlı soldu geliyor. Çok özür dilerim. Bir moral ceketiyle dünyanın değiştiğine inanıyorsunuz da güzel bir ayakkabıyla niye değişmesin? Vallahi onu seni kırmayalım diye inanıyoruz ya. Sen sen ona çok inanıyorsun ya o cekete. Biz ona inanmazsak senin o cekete inancın kaybolur diye şey yapıyoruz biz gel Onu söyleyeyim. Ama bu kesin demiş ya Hasan. Ya Bey ayak serisiyle mi? mantar ve benzeri ayak sağlığını<td>teydi. Yani rahatsızlıklardan korunmaya birebir demiş bu. Demiş. Ee, Şimdi ayakkabının altı var. Üstüne bir miktar toprak. Evet. Sonra çim tohumları. Ayakkabı değil, terlik. Terlik işte. Yani ondan sonra diye havalansın diyorsun. diye. Çünkü havalansın diye ara ara çıkacaksın güneş görsün. O ondan sonra toprak üstüne çim Çim evet. tohumlarıyla alıyorsun tabii çim yok hemen orada yani, almasın. Hayır ama suni çim dediği için bence o bence gerçek çim döşeli hale geliyor. Yani sen dedin çim adam. O eski çorapların içine <gülüyor> doldurulmuş gibi diyorsun. Ondan sonra oradan çim çıkıyor. Sen habire toprakta dolaşıyorsun gibi. Oluyor. Yani arada basıyorsun ama işte çime bastığın zaman bir süre sonra kabaklaşıyor ya. İki gün giymezsin. Bunun mesela. gerçek çim olması lazım zaten ya. E Can nasıl elektriği alacak? Yani, yani o orada bir, bir toprak. Şey gerçek çimdir o. Ayak nemiyle şey olur. Bir Ayak buçuk yıldır bunun üzerinde çalışıyorlarmış. Çimin... Ne? Bir, bir buçuk bu... yıldır bu proje üzerinde çalışıyorlarmış. Demek ki o Suni çim adamları üstünde o kadar kaç çalışılmaz. çalışıldı? Anlaşılmadı. İki espri aynı anda kaynamasın. Ay, Belki ya. espri değildi. Bir kere önce ilk önce onu o söyleyeyim. Tespitti, o tespit Ne? Söyle bakayım. Suni çim için o kadar çalışıldı Ben yani iki derslerimi yaparım. Bana bir çifterlik verin. Seninki neydi Fahir? Sistem mi? <gülüyor> Yok benimki halnızca sistem. Demek ki ona bir yıl, bir buçuk yıl çalışılıyorsa o çim adam kafaları zamanında hatırlarlar mı bilmiyorum ama. Hala Hı. var onlar. Kızılay'daki çiçekçilerin orada yani küçük kellelerden adeta bir vahşet sergisi vardı. Küçük kelle mi? Yani işte kafa şeklinde o. Hmm. Çim adam kafası. Gerisi yok. Sadece kafası var. Çim adam kafası. O çiçekçilerin sınaydı. orası eski kanın çorabı dolu. Valla bile içimiz bulana bulana yani oralardan şey geçti. Bu, Bu travmatik şeyler yaşandı. Futbol takımlarına da futbol takımlarına yönelik de bir şey olabilir mi? ya? Çim literlik çimli telik ha adam yani evine golü falan filan falan böyle bir şey gibi. basılsa falan Olabilir. çok Hiç güzel bir yürür. olur vallahi onu niye değerlendirmedi? yalnız Sadece şimdi istirmiyor. stres alan bir yer olsaydı dünyanın en büyük kavgaları şeyde çıkmazdı yani futbol sahalarında çıkmazdı Demek ama orada ya. çıplak ayak basmıyorlar direkt Aha. o şey var ya Krampon var Grandpont o kramponlar mesela işte üstünde şey var aslında direkt ...böyle yeri akıtabildikleri bu paratoner şeklinde bir şey olsa... ...çünkü vücut elektriği, maç yükü, stresi falan filan ne oluyor? Yükleniyor orada seyirci baskısı ama orada küçük bir bir parça bir şey... ...bacaktan direkt toprağa verilebilen... Ha, topraklama yapacak topraklama diyorsun. Topraklama yapmıyorlar. Yere sürsün. Evet. Mesela... Şey, baldıra bağlanacak. Evet tabii ki. Ama yere düşen futbolcular mesela kalktıkları zaman bir iyi oluyorlar. Doğru. Yani farkında mısınız bilmiyorum. Rahatlamış kalkıyorlar. Neden? Bir iki tanesi hariç... Yani ben biliyorum çok böyle düşüp rahat kalkmayan Onlar da adamlar. aşırı yükten bir anda boşaldığı için şey oluyor. Sinirli okta. kalkan adamlar var. Sinirli kalkıyor. Şöyle yani şimdi çok uçta dolaşıyor. Mesela eksi 50 dereceden artı 50 dereceye gitmiş gibi oluyor. Benim rakamlara geçti <gülüyor> Ben başladı ben <gülüyor> sustum yani. Rakamlar konuşunca <gülüyor> ben susarım. Evet, dinliyorum abi ben seni. Aşırı stresi eksi, eksi diyelim. Çünkü stres olumsuz Bence bir stres şey. stres değeri var. Stres değeri. Çünkü zaten uydurma bir şey anlatıyorsun. Başka bir tamam. benzetmeyle ile uğraşma. Hayır başka benzetme çok iyi anlayacaksın. Eksi 50 derecede. Normalde bizim istediğimiz derecelerse sıfırla 10 aralığında bir derece. Sıfır 10 aralığı iyi güzel Anlamadığım yani. Anlamadığımız şey, anında soralım mı yoksa eksi şey dinleyelim noktada. biriktirelim en son mu soralım? Yok hemen anında çözelim. Biz dediğiniz kimdir efendim? Benim basit bir şey soracağım yani. Bizim istediğimiz değerleri bir... yani Kim, kimdir yani? Yani çeliklerdekilerin anlayacağı şekilde söylüyorum. Human beings. Bir daha soru sormaya tebett, noktaydım diye tebett ve tebetsiyle Cuma günü tevbe eden Oktay Demirci. bütün protestolarımız toplandı kabul edildi tebets. <gülüyor> Buyurun. Bizim istediğimiz Aralık 10 dereceye kadar veya onun biraz üstü de olabilir. Onlar gene kabul edilebilir. Şimdi aşırı pozitifinde, her şeyin ne biz ifrada kaçmayacağız. Ne eksi de ne artıda. Ne yapıyoruz şimdi adam yüklenmiş orada stresi yemiş eksi 50lerde artık patlama noktasına peki, gelmiş peki eksi 50 ile mi geliyor bu adam, Cık, adam stadyuma yoksa ya yok, stadyum o hayır stadyumda eksildi o yapma ki stadyumda eksiledi. ben anlıyorum abi ben tamam. Tamam, şu ben baştan benim kafam oturuyor gitti git o dakika kadar düşmedi hiçbir topraklama yok şu ana kadar bak geliyor. eksi 10 15 20 30 yükseliyor yükseliyor ya da. giderek düşüyor adam adeta bir bizim elimizde patlayacak bir bomba ama ne oldu o esnada düştü ani topraklama şok etkisi şok etkisi septik şok diyoruz biz buna o etkiyle beraber ibre eksi elliden bir, bir anda o aşırı hızlı boşalma normalde sıfıra gelecekten o ibre oradan kayar artı elliye kadar gider en tehlikeli en tehlikelisi <gülüyor> şey. kremer olarak bir şey itiraz et ufak da bir katkın olsa <gülüyor> ne kadar güzel program <gülüyor> dedim zaten düzelttim hayır. çok güzel anladık ya mesele budur Vallahi... <gülüyor> çok güzel Umarım net bir şekilde anlaşılmıştır. <gülüyor> çok çok net anladık. Çünkü ee... kafasında aman futbolcular o kadar stres niye toprağınlar almasın. Yalnız ondan bana da getirebilir miyiz onu bir Amerika'dan birine sipariş versek ya. İlk daha kez zaten Yalova'da üretilmiş ya vardır Yalova'da. Vallahi mi? Hmm. Yalova'da o zaman Yalova'dan. Hasan Bey herhalde Yalova'dan gitti Amerika'ya. Amerika'ya gitti anasından babasından mısın ne diyeceğiz ya? Amerika'da değil mi bunlar? Türkiye'de de var mı? Ya daha doğrusu Amerika'da herhalde üretmiş ilk sonra Yalova'da. Üretmeye Aynen başlamış devam. Hasan Bey. E. Amerika tutmadı Aa, ama Yalova'da kesin tutar. Çimterlik. Çimterlik diyecek Çim diyeceksin bunu. Ben internetten bugün bakayım da kendimi alayım. Benim 44-45. 1'i 44-45 olarak. <gülüyor> yani <gülüyor> 44-45 dolara bana bir sürpriz çıkabı. yapmak isteyen olursa. 44. 88-89 benim kedisi miydi? Güvenliğime çok önem veririm. <gülüyor> güvenliğine önem veren beyler için 88-89 <gülüyor> yeni bir koku olabilir ama çok güzel <gülüyor> takip mesafe cili <gülüyor> <gülüyor> iyi giden... yani hep ne diyoruz? girişimcimizi burada diyor. Steve Jobs'ı mı öveceğiz Abi, bu da Steve Jobs'tan daha güzel Steve ne? Jobs bir kere insanlara stres verdi bak bir Steve Jobs doğuyor belki de Doğmuş bile canım. Yani canım. Doğmuş, sakalları korkmuş, falan bitmiş. var ya. Baya <gülüyor> bayağı doğ, doğalı baya olmuş. Bayağı Kazada pantolonun büyümüş. cebine soktu mu işte bir Steve Jobs daha doğuyor diyor virus. O zaman reklamlarla coşup hmm. reklamlarla alalım. Oden Sabahlar Sevgili dinleyiciler yayına girmeden önce son duyduklarımı size söylesem Bu adam bu şartlar altında nasıl yayıncılık yapıyor diye beni tebrik edersiniz Hakikaten valla Niye sen de aynı şartlardasın Oktay Demirci de aynı şartlarda Yani biraz bana maruz kalmanın Ama... ne gibi bir zararı ya, Oktay o sırada kapıyı kapatmıştı <gülüyor> Yo, ben, kapat ben, <gülüyor> Yok kapattı. O hemen yok, ben, girdi doğru Oktay bu, bu senden da, iki saniye daha fazla maruz kaldı Ay ben duydum da ben onun da bir kısmını kullandığım için sivilde kullanıyorum yayın dışında O yüzden eee ne hissettiğini anlıyorum. Ama ben senin keyfini yerine getirecek bir haber veriyorum. Dinleyicilerimiz de bilsinler de bakın onlar bu şartlarda dinleyebilecekler. Aman yani. canım 3D bir film seyrettik de yani ne istediğini seyret canım istediğini kadar anlat. Aynen Johnny Wayne demeden. Bunu istediğin kadar anlat. Aynen Johnny Wayne <gülüyor> oktay dedi. Aynen abi. Ben Ya aa, şu anda şu anda üstüme üstüme gelmeye başladı olaylar. Üstüme iyi sağlık. Nasıl üstüme atıyorsun <gülüyor> Faiz? Sen dedin nasıl studiyo girerken? Ben mi dedim ya? Demek ki ben senin onu diyeceğini düşünerek ben Kom seni tekrar ettim. Arızalardan kurtulman lazım. <gülüyor> Valla ayna etkisi derler. Uzaya ilk giden turist olarak nam salan kim? Na nam sal. Aa, İranlı kadın. Dönüş Tito. Dönüş Tito değil miymiş o? Değil. Dönüş Tito, Tito şeydeki adam. Nerede ki adam? Ne bu? derler bu mesajda ki? Ne mesaj Neydi o şeyin biraz sıkıcı bulunan filmi? Kimin? Of. Bu yaşlılık ne kadar zor ya. <gülüyor> yani şimdi, vallahi bizim artisti hatırlamıyorsun, filmi hatırlamıyorsun. Onu biz de hatırlamıyoruz Oradan, da işte. ben, de hatırlamadım ben anlıyorum yani benim şimdi tuvaletim geldi, beni tuvalete götür diyecek bir adamı ne? düşün. Ne diyecektim? Nereye götürecekti beni? Neyse yaşlılık işkisi yani. diye herhalde düşünüyorlar biliyor Bir diyor. zengin diye biliyorum ben bu dönüştü. türü tamam, ya. işte Yani şeyde... ben kaç milyar dolarları vererek uzaya çıkacağım diye. Ya yani, vardı taradan... ya. O hani böyle bir kadın vardı. Böyle bir kadınla ayrı edici özelliğini söyleyip de cinsiyetçi homofobik durumuna da düşmek istemiyorum ama e, böyle Judy Garland diyeceğim yok. Öyle bir kadın vardı hani buna mesajlar geliyordu bu uzayda mesajını çözmüştü. Judy Foster Judy Foster ha <gülüyor> Judy <gülüyor> Garland dedi ya <gülüyor> anladık ya Judy Foster ile Judy Garland arasında kaç tane zaten Judy girer ya Orada neydi ya? o filmin adı message ne? miydi yok mesaj da değildi onun contact contact, contact ha Kontakta bu adam yardımcı oluyordu kadına. Öyle mi dönüştü o? Böyle böyle yapıyorsunuz ama esas böyle yapacaksınız uzaylar bizden zekilir falan. Zengin bu? Ha, uzaya gömülüyordu hatta. Bu en son çünkü iki kişiyi uzaya gönderme şeyi vermiş davetiye vermiş. Adam ne radyo programı yapıyor ne bir şey yapıyor. Adam davetiye vermiş o kadar zengin yani Fahir öyle düşün. Vallahi ne güzel Sanki... uzaya biz de davetiye versedik gerçi biz onu da bir gün sonra verirdik. Hediye edeyim diye vermiş ya. <gülüyor> <gülüyor> davetiye ver. <vermeye>, roket kalkmış. <gülüyor> Mars'a insanlığı seferlerde geç kalanlığını söyleyen milyarder iş adamı kızıl gezegeni yapılacak 17 aylık yolculuk için gönüllü bir evli çift aradığını söylemiş. Çocuklu? Çocuk sıkıntı Çocuksuz. olur. Be. Çocuksuz. Çocuksuz. <gülüyor> evli ev, yani. Çocuklu, ya, çocuklu olabilir. niye olmasın ya? Çocuklu da olabilir canım. Sonuçta çocuklu sen bir yere koyabiliyorsan. Ne kadar onu onu 17 ay mı sürecektir sen? On 17 gitme, ay çocuğunu yok. okuldan mı alacaksın? Buçuk Sen olsan hangisini götüreceksin? İkisini beraber götüreceğiz. Canım. Onlar birbirini yer çekimsiz ortamda çok eğleniyorlar. Bütün masrafları karşılıyor adam. Ay yer çekimsiz ortamda çocuk uyutmak ne kadar kolay olur ya. Yer çekimsiz ortamda mı? He. Yani uzay biraz, gemisinde biraz böyle koyacaksın çocuğu havaya. Ayaklarından hafifçe tutup pıt diye bir çevireceksin. O dönecek mesela. Bir o zaten tıp diye takip Ondan sonra yatağını bağlayacaksın. Ama o, o iyi tarafa bir de alt temizleme kısmına düşün. Evet o zaman... <gülüyor> Açıyorum. O zaman bir şey o yürüyüş kıyafetlerini giymek lazım. Çünkü uçuşur. Yani uçuşur ki yani. De de sen nasıl... hep katı düşünüyorsun. Ev gibi düşünme. Doğru. Yani Bunun sıvısı da sıvısı var. Sıvısı da var. Zor yani. Ben Zor. giderim. Ben bürgeyle bir konuşayım. Sen bürgeyle konuş da. Bence hiç, sana bir şey desin. Bence hiç açma konuyu. Saçmalamaya gidirsin. Sen bir kendine ne gel. Niye canım gideceğiz orada? Maaş falan da maaş da vardır bu işte. Ben sana söyleyeyim Var tabii. 17 ay erken emeklilik hakkıyla, hakkıyla geliyorsun. Tekrar Türkiye. Yok, onu bir Ali Tezerle konuşmak lazım. Onu, Şimdi ne Siz uzaya gittik. Oradan siz orada kendi primlerinizi uzaydan ödeyebilirsiniz falan filan diye açıklamışlar. Hem lazım. ödeyebilirsin, hem de şey var mesela yurt dışına gittiğin zaman mesela nasıl şey alıyorsun? Harcır. alıyorsun. Dünya dışına gittiğin zaman onun dört katını alırsın. Hem de hükümetler ödüyor. Hükümet ödemiyor canım, adam ödüyor cebinden. Şirketi var biraz da çalışan... Ali Tezel ödüyormuş. İkizim ikizi birleşim ödüyormuş. Ben şimdi onun çalışanı mı olmak zorundayım? Tabii onun çalışanı o, olacaksın. O seni sigortalıyor zaten. Ye başını bir iskelet. Sen bakma o hediye edeceğim falan diyor ama sonuçta patron abi. Patron değil mi? Ne diyorsun onu yapacaksın. Patron ben giderim yani ben buradan zor. söyleyeyim açık çek mi vereyim adama? Ne yapayım? Ben anlamadım. Biraz flört niye? et <gülüyor> belki bende daha çok şey <gülüyor> yarar <yerler> yani. <gülüyor> Adamla acık <gülüyor> flört ederse açık zaten çek. Zaten ismi diye. Tito. Açık çek diyorsun yani. Form var, form. Formu istiyorsan doldur. Ama internette mı? Ee, ...internetten var formu... ...İngilizce de olsun olabilir, hiç problem Son değil... ...sonuçta sen de Anadolu Lisesi'nden de... <gülüyor> mevzusun... ...her ne kadar yedek listeden girsen... Bir ...onu şey belirtmem... <gülüyor> ...Anadolu Lisesi mezunu musunuz? Aa, ...evet derim ben... ...üçüncü soru mu, dördüncü soru mu ne... Eğit, ...eğitim durumunuz diyor, orada soruyor... ...orada kutucuklar var zaten... Mesela... ...asil liste mi, dil mi... Onu soruyor. Zaten hiç, olsun, tabi, ...şaşırtmalı sorular var... ...senin en nihayetinde çıkartıyor... ...onu e görmemişim derim ben... ...görmesen yalancı durumuna düşersin... ...çünkü... Uzaya giderken asıl olan şey dürüstlük. En evet, son abi. ben uzaydan şey dünyadan şey yaparken roket havalanırken o sırada söylerim. Bu arada ben ondol listesinde yedek listeden girmiştim efendim diye. O anlaşılıyor formlar abi sen hiç onu kafana takma. Sen istediğin gibi doldur yalanlarla dolanlarla. Zaten size farklı dolanlarla. müfredat uyguluyorlar ki. o Çünkü <gülüyor> normal hayatta da asıl listeyle yedek liste farklı ortaya çıksın diye. Sizin eğitim müfredatınızda da. Bizi bazen böyle üç kişiydik biz. Değişik sınıfa alıyorlardı. İşte size farklı şeyler öğretiyorlar. Çapraz şey yapıyorlar zaten. Çapraz sorgu. Çapraz sorgu değil de çapraz karşılaştırma yapıyorlar. Mesela sen senin formunu çapraz alıyorlar. Çapraz ateş gibi bir şey mi? Çapraz ateş gibi bir şey. <gülüyor> Aklıma gelmedi o. Ee, mesela senin formunu alıyorlar, bir başkası formu onları karşılaştırıyorlar. Senin bir şey. orada çünkü kutucuklar var. Düz lise. Hı hı. Süper Lise, Anadolu Lisesi. Mesela ben Süper Liseyim ama benimki şeyden belli. Yani ben mezun olduktan sonra Süper Lise oldu. O da ortaya çıkarsa... ortaya <gülüyor> da çıkarım yani. Kesinlikle kesin çıkar Abi yani. forma bakıyorum da şey değil. Sen Süper Liseyi işaretleyebilirsin. Bugüne yani. göre yazmış. Ama mesela şimdi de Anadolu Lisesi. Yani. O zaman bunu işaretleyeceksin çoktu falan. Benimki çok karmaşık ya. Ben <gülüyor> üç tane şey değiştirdim. Üç müfredat yani. O senin hiç şansı yok ben sana söyleyeyim. Niye olmasın canım? de şansı en yüksek benim. Yok abi benim. Ama çok, çocuk istemiyorlarsa. Benim, benimki çok kolay olacak çünkü hepsi bir, hepsi bir. Sen direkt sonra... Anadolu lisesiydin değil mi oktay? Düz lise. Düz lise mi? Düz lise. Ben de düz lise. Aramızda kimin? Ama <gülüyor> en altta <gülüyor> bir kutucuk var. Oraya hiçbirine uymayan oraya. Zaten demiş yani bu bu okul kısmını lise kısmını. En önemli. Tam dağlığın şansı çok yüksek demiş. Dönüş tito. Ne demiş ya anlamadım ben onu. Yani en önemli kısım bu demiş. Ondan biz 15 dakikadır bunu konuşuyoruz <gülüyor> sevgili dinleyiciler Hangi liseyi dolduralım? Kutucuklar nelerdir falan diye. <gülüyor> Mars'ın etrafında bir tur atıp dünyaya geri dönülür. E, Mars'a gidilmiyor görülüyor. mu? ama oraya kadar gidilmiyor Mars mu? Mars'a gidiliyor işte. Mars'a gitmek demek, Mars'a inmek demek e, değil basmadıktan ki. Basmadıktan sonra ben ne anladım o işte Ama sen de illa bir yere basmak mı istiyorsun? Onu kutucuğa yazarsın. En son düşünceler ben, ben, diye bir bölüm var. Basabilirim de diye yazarım oraya. Arzu edilirse dilediğiniz kadar basabilirim diye. Seyahat tarihi 2014 değil. 2020 10, mi? Düş... 16 Yaklaş. Deli git, git öte git. 2018. 2010, 2018. 2018. <gülüyor> Ali 12 yaşında serin ateş. 17 <gülüyor> ay sürecek zaten ya. Yani. 12, ya. Ama Ali nin Ali nin en, en en sinirli oldu. Vallahi. O 17 ay mı sürüyor ya? Git gel. Mars'a bir git, git, git, git gel 17. mi 17 ay? Git gel tabii. Bir, bir tur atılıyormuş Mars'ın çevresinde. Git 17'dir Rocket. Git 17, dön 17 ay. 17, buçuk, 17, buçuk, Ama ev gibi düşünme Fahir. Bayağı hızlı gidiyordur yani. Ha, doğru olabilir yani bilmiyorum. Ben de yanlış bilgi ilgi vermek istemiyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim. Iddia. Onu Hı, kullanmak düşünme. lazım mı? Ben yani Neyi? şey mi olacağım habire? Neyi kullanmak lazım? Sen niye kendini otomatikman seçilmiş adam... Hakikaten Sen sokarsan... niye havalara girdin hemen ya? Senin hayal kırıklığına uğramanı... İstemeyiş de ama yani... olmanın benim avantajım şimdi, olacağını oktay, düşünüyorum. Benim de başıma geldi bu. Doğru. O. Asgari geçim indirimi diye bir kutucuk var zaten Dönüşt'te <gülüyor> onun. Mesela orada çocuklu iki çocuğun mu var? O zaman iki kere işaretliyorsun. Ben mesela maalesef bir, bir şey. şey işaretleyemiyorum. Ya orada hep bir şeyde olmak lazım hmm, mı? E, Komando odasında da. Kumanda odası mı dedim? Senin kumanda odası Ne denir ona? Güverte mi denir? Ne denir? Güverte mi? Yok senin dediğin köpeşte. <gülüyor> Güverte de ne, ne yapıyorsun? Ne? Ka Kaptan nerede Sen duruyor? Sen çok güverteye mi çağıracaksın? Evet bütün aileyi güverteye bekliyoruz. Ne, Neyde gidiyorsun ya? Kabin K ya. Kapsi. Kabin kabin mi? Kaptanın durduğu yerine kabin, kabin, kabin mi işte. <gülüyor> kabin. Senin K dediğin kok kokpit ne demek istiyorsun. Kokpit de değil onun başka bir ismi var Sen ya. Sen neyi soruyorsun? Kokpit diye geçiyor muydu şeyde uzay gemisinde? Diye, neydi o Atılgan'ın kokpiti Tam mi? o Atılga... kokpite girdik. Atılgan'da güverte vardı. İşte ben de öyle güverteye git hadi ben de güverte diye düşünüyorum. Atılgan'da yolcu var mı? Orası ya? çok ferahtı. Sen niye o kadar geniş ev gibi düşünüyorsun ya? Atılgan'da yolcu diye bir şey var mı? Personel bir... var. <gülüyor> yok işte Atılgan'da yolcu yok ki bunlar bunları da yolcu. Kalkanları oluyor. indiriyoruz diyor. Aynen abi diye orada değişik şeyler. Aynen var. abi eyvallah diyorlarmış. Indiriyorlarmış. Ben güvertesiyim ya. Yani gerekirse orada çekiyattan yapsınlar. Şöyle söyleme gibi alamıyoruz maalesef. <gülüyor> Gece orada yatarız gene. Tamam Orada varmış. 17 ay spor merkezi bile vardır orada büyük büyük tamam. yaparlar onu. Varmış ya. Adam her şeyi. Şimdi bakıyorum biliyorsun. da evet varmış. Faire tamam. Tam. Artık Bakayım şey yapma. Cumartık çocuğu. Bize 3 artı bir lazım. Bakayım. Varmış ya aynısı. Bir tane de üç sandık odası bir. varmış mı Şevke? Bir de Oraya ne varmış de biliyor musun? fazla da? eşyalarınız var. Depo Çünkü... depo. Deposu varmış. İşte süper Şimdi gördüm kutu. Hayır. Ve sandık odası. Ben... Hayır. Kırmayalım. <gülüyor> Kırmayalım. İndikten sonra ben o mekiği de boşaltmam. Ah Gelsin kendisi çıkarsın kolaysa diye bağırırım. İyi Ne var Abicim? Çok enteresan ya. Yani. Ne varmış biliyor musun bu ne? şeyde? Mars'a insanlı seferleri gidecek kapsüle. Fransız okulunu bu kapsüle taşıyorlarmış. Aa. Tabii. Ye, o zaman Fransız okul bre, bre, e, Tabii. Ali'nin okuluna devam edebilecek geri tamam, kalmayacak çok yani. Tamam çok büyük. Kırmayalım. Çok, şey çok yani. büyük Rahat rahatlık var. oldu. <gülüyor> Anaokulu kısmı taşınıyor mu? Çünkü o zaman Selin'in başlama zamanı gelecek. Anaokulu taşınmayacaklara müjde. Taşın taşınacak... Taşınıyormuş abi. Taşınmayacaklara diye okumuşum ben. Taşınacaklara oh, Vallahi çok büyük <gülüyor> Kırmıyor. Kırmıyor. Kırmıyor. Şu an Yani şu anda gıcıklık yapmak istemiyorum ama sizin şansınız sıfırlandı. Sadece benim şansım artmış durumda. İbreler <gülüyor> gibi. Devam. Akıyorum. Resmen akıyor ya. Sen bunu portatif bilgisayardan mı bakıyorsun? Evet abi. Portatif bilgisayardan, bilgisayardan bakıyorum. Çünkü gazete bilgi akmaz sevgilim. Gazete değil ya bu resmen forma girdim ben burada Word diye bir şey var. Ona girince böyle Allah Allah sen ben bu formu gönderiyim. Maaş sana ne kadarmış ona bir bakabilir misin? Bakayım abi. Maaş tatmin kadar diyor. Tatmin geldi. Tatmin geldi. Tatmin geldi. Tatmin geldi. Tatmin geldi. Tatmin geldi. Tatmin geldi. Tatmin geldi. Tatmin <gülüyor> Sevket'in içler, siz de sakın arayıp da öyle bir şey yok falan filan demeyin. kırmayalım, kırmayalım bugün. 17 ayda bugün cuma. Ben rahatlıkla orada. Seninle 2, mesela 3-4 bayram görürüm. Bayramdan bayrama kıyafet yardımı var mı? Bakalım. Abi zannetme. Aa! <gülüyor> İnanmıyorum ya. Hayır hiç şansımız yok çünkü sadece ceket veriyorlarmış ya <gülüyor> Yapma ya Sırf ceket veriyoruz <gülüyor> 50 yazmışlar. drop 6 drop hem de <gülüyor> bedeni Be de belli bizim değil ki ya Peki bu tam senlik Buradaki... Valla ben orayı dolduruyorum abi Buradaki kutucukları işaret edin Onu bookmarklarına sürede... ekle de ben hemen yayında sonra doldurayım Hatta şimdi ben o zaman Çünkü oraya baya bir şey vardır Aa. Millet hücum etmiştir böyle bir fırsatı. Aman bir hücum etse de ekim'in eki, ne kadar şansı olabilir ki? Abi ne olur ne olmaz ben hemen onu bir doldurayım şimdi. Çok güzel ya vallahi. Dinleyicilerimizden de müsaade isteyelim. İsteyelim vallahi. Fark bir form doldurmamız gerekiyor. Hemen sonrasında buluşmak Hadi dileğiyle. Modern 9.14 oldu saatimiz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Dün Türkiye'nin en zenginleri listesi açıklandı. Hepsini tebrik ediyoruz. Ama hiç evde durmuyorlarmış. <gülüyor> <gülüyor> Onu öğrendik bir taraftan. Evet. Gıybet çarkını döndürdük sevgili dinleyiciler. Vallahi Hakikaten öyle bir çark ki üstüme döndüm. koridor <gülüyor> Ege'ye doğru esti biraz bu çark. Ama... Ee, Başka yerlere doğru esen çarkların sonucunda zenginler listesi açıklandı. İlk 29 açıklandı. Şöyle bir hızlıca bakıyorum. 29'unun açıklanmaması herhalde sizi e, bir şey yaptı acaba kim olabilir diye meraklara gark As etmiş olabilir. Aslında ilk ama bazılarının aynı sıralama olduğu için onları isim sırasına göre yapmışlar. Türkiye'nin en zenginleri listesi. O biraz cansıkıcı. Yani detaylı bir şey Nasıl? yok. Nasıl? Ha, mesela 1700 milyon dolar. Yani 1, milyar, 1 milyar, milyar, milyar 700 milyon. 1.7 deyince orada 1.7'de bir sürü adam var. Yani bir sürü ha. adam var, bir sürü insan var. Diyeyim adam yani şey diyeyim. Bu zengin oldukları için artık eksen. Diyeyim, bu diyeyim. listenin adı Durum 2013 mü? Durum 2013 var. <gülüyor> Durum, <mu? gülüyor> Durum alt çizgi 2013. O mail adresi olursa. Durumu iyi olanlar listesi mi? Durum alt çizgi Durumu en iyi mi? olanlar listesi. Tamam öyle olsun, kırmayalım. Niye Onun 29 20? ya benim elimdeki dosyada mı 29? Sende de mesela kaç kişi var? Bende de şu anda elimde. Çünkü elim, elimdeki bu, listeye göre 20 kişi falan var yani. 30. adamın itiraz etme hakkı var ya buna. Beni neden yani ben o hakkımı saklı tutuyorum. Evet. Tamam en zenginler tamam en en, en zenginler. <gülüyor> 30. O, mesela o zaman herkesi nasıl söyleyelim ya? Mesela Acun Uluşalı en zenginler listesinde hiç yok. Baktım hiç yok. Öyle Oradan içiniz rahat olsun öncelikle. Herkesin Bu arada, kafası rahatlasın. Ali Ağaoğlu varmış ya 8. işte. Var mıymış? Evet. Var. En 2, milyon, 2 milyar 700 milyon dolarla. Bir de yuvarlamışlar ya bunları. Evet işte. Buna itiraz eden zengin yok mu ya? Ya benim daha çoktu ya. Vallahi daha çok. Bir, Bir daha sayalım diyorsun. Gayrimeşguller sayılıyor mu? Servet dediğine göre sayılıyor herhalde. Gayrimeşguller sayılıyorsa o her an değişebilir ya. F fiyatları biliyorsunuz bugün mesela <gülüyor> bugün öyle bugün böyle yani, <gülüyor> yani ala oldu şey diye bir ya onlar benim daha çok ya Siz galiba orada 400 yani, 400 milyon yazmış şey yapmışsınız ev şey onlar yani, kişi havada kadar da 500 e elime öpen okuturum şimdi biz çok bilmiyoruz bu dünyayı da zenginliğin şanı galiba bu tip listelere itiraz etmemekten geçiyor ilk şart şş, olur efendim şş, beni beni, beni 14 numaraya koymuşlar tabii o yuvarlak hesabı yani. hayır, hayır efendim size 14 yani. numaraya koyduk kabul buyurun efendim 14 numarada da kim var Aha, öyle bir şey yok 13 var mesela Evet 5 14 tane yok tamam. 14 numara yok 5 tane 13 var sonra 18'e geçiyor Nasıl ya? Ya işte aynı şeydir. Yuvarladıkları hmm. için oraya beş tane oluyor. Hop, ondan bir sonraki o duruma gelmiyor. O beş... En zengin otuz yani sıralanma halinde de değil Tabii yani. tabii. Yani... Bir tane isim bile söylememiş olmamız da bizim bu listeyi ne kadar güzel yorumladığımızı gösterir. Neler neler neler kimler kimler neler kimler, neler kimler neler. Ağol desene Fahir Bey. Ağol'u sekiz numarada Ağol'u <gülüyor> Ali Ağol'u sekiz <8 gülüyor> numarada. <gülüyor> tanı çıkı tamam, numarada ee, ya yani bir numaradan başlayalım. Kaç numaradan bak? Bence Rah başlamayalım ya. Başlamayalım. Ya bence onun size siz sorduğunuz cevap vermediniz ya. Niye? Mesela Rahmi Koç şimdi bakıyorsun 6 numarada. Bundan bundan 30 sene önce de Türkiye'nin en zenginleri durumunda. Yani gene ilk 5'te listesi vardı o zaman. işte bir numarada şu an mesela Ferit Şahenk var falan evet. filan. Onlar hiç böyle şey yoktu. Hiç üzülüyor mudur kendi olan bir bir şeye çıkamadık falan diye. Ee, buradan kendisini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Hazıra daha dayanmaz. Hı -hı. Ha burada. Bak. Ben arkadaşlarıma katılmıyorum. Ben ee, kendisine bunlar önemli şeyler değil. Bugün olur, yarın gider. Bugün önemliye bakacağız. Diyorum. Rahmi Koç, sen Rahmi... her zaman başarılı. Buluyorsun. Ama Ramiz Koç benim idolim zaman... yapma. Oktay Demirci. Ya ben o şey demiştim. Benim iki tane adamım var. Bir tanesi Saadet'in. Saran Evet. Bu yakın dönemde olmak istediğim. Nedir Rahmi Koç mu demiş? İleriki dönemlerimde de ilerisi için düşündüğümde Rahmi Koç. Yani arkadaşım olsa vallahi ben her türlü ortamda yurt dışına çıkıyor mesela seyahatler oluyor, bir şeylere gidiyor falan. Gelirim Bilini efendim. Gelirim efendim. Istiyorum. Gelirim. Rahmi abim mi demek istersen Rahmi Bey mi? Rahmi abi modeli. <gülüyor> ben Kasım'a kadar Rahmi abi modelcisiyim. <gülüyor> yani. Hatta ömrümün sonuna kadar Rahmi abi demek istiyorum. Allah'ın onu sen ne demesini istiyorsun? Yavrum mu? Hayır. Bana, bana evlad. Hayır bana evlat demesini istiyorum. Sonuçta ben de bir şekilde manevi evladımışım gibi hissetmek isterim yani. <gülüyor> Onun da senin bunu hissetmeni istiyorum. Ki bak manevi diyorum. Istiyorum. Maddi herhangi bir şeyim hiç yok. yok manevi evlat zaten. Maddi evlat hayır. Manevi evet. Listemiz uzayıp gidiyor. Listem. Ferit Şahing ama saniyede 25 dolar e, servetine servet katarak ki saniye işliyor. Mesela konuşuyoruz ya şu anda zaten 100 dolar oldu. Bak devam Rahat. ediyorum 100 200 dolar. Tıkır tıkır akıyor. Sistem güzel kurulmuş. E, maşallah baya bir zengin yaptı. Zamanın sene. durmasını hiç istemiyorum demiş. Burada ne? da ne? Ne en çok konuşulan hep birinci sıradaki oluyor değil mi? Arada iki ne var? 200. 200 milyon dolar. Milyon var. dolar var. O şey değil ya. Bu, bu, şunu da unutmayın Semaat yani. Semaat Ersel'i konuşulmayacak. Ferit Çay'ı ee, konuşulacak. Burada o milyon dolarların bir kısmı da nazara harcanıyor. Nazar savarları. Yani he? şimdi mesela Ferit Çay'ın listenin bir numarası ya. Evet. Nazara ayırdığı bütçeyi çıkarsan belki 7. 8. olacak. <Gülüyor> yani ama hepsi o kadar ayırıyor. Sadece yani. nazar için bir radyo kurduğunu ben biliyorum. <Gülüyor> Ferit Çay'ın <Cahing. Gülüyor> O fikirlerini <gülüyor> bir nazar radyomuz olsun diyerek öyle bir şey Vallahi yaptım, ne diyelim başları göl ayakları pınar olsun yani verdikçe veriyor verdikçe veriyor. Neyse burada bir mafya lideriyle devam etmek istiyorum. Hayvansever mafya Romanya'da mafya babasının evinden 4 aslan ve 2 ayı çıktı. Efendim? 4 <gülüyor> aslan ve yasa dışı ülkeye yasa dışı yollardan sokulmuş 4 aslan ve 2 ayı. Aslan ticareti yapmam bir mafya. Yok hayır tefeci nutsu. ...lakaplı e, tefeci... E, ...evine baskın yapan polis villanın içinde... ...aslanlar ve ayıların yaşadığını gördü... E, ...hemen devlet kontrolünü aldı... ...onları nakletti... ...nereye nakletmiş olabilir... ...hayvanat bahçesine naklet. ...ama şimdi o hayvanlar... ...orada paşa gibi yaşıyorlardı... ...tabii canım... Hepsi, yani... ...ayılar hep bonfile yiyormuş... Hmm. ...antrikot etmem yok istemem... ...yağlı bu falan Sinir diyor... Oluyor ...sert oluyor diye... ...hepsi mantarlı yöneti dibine vuruyorlarmış yani... Neyse şantaj ve cinayete teşebbüs, adam kaçırma gibi sadece de tefecilik yapmıyoruz. Şantaj <gülüyor> da yapıyoruz efendim. Cinayete teşebbüsler, adam kaçırmalar gibi suçlardan sabıkası bulunan tefeci Nutsu ee, hayvanları çok sevdiğini söyledi. Ya hayvanları seviyorsun bir tane de kedi olsun ya. Kedi yani ayıyı, aslan... aslanı hepimiz mecburen seviyoruz. Ya, aslan işte. Kedi Bir ya, tane kedi gül. Yani, bunlar da işte. zenginlik sembolüdür Ege'cim. Yani şimdi ben evde kedi besliyorsam. Benim durumumdaki bir adam, onun durumuna. Ancak herkes durumuna göre. <gülüyor> Fare bir şey soracağım, bu adam yani ben şurasına bakarım yani, mafya babası tamam, maf kendine mafya babası falan diyor da, bakabilmiş mi hayvanlara? Ha, önemli olan o. Yani bakabilmiş bize mesela ayı almış, işte aslan almış. Artık bunda bizim imkanlarımız zaten bundan dolayı tutuklanmış. neyden dolayı? Bu mafyadan falan cinayet işi. Hayır efendim Neden dolayı? Kaçak hayvan. hayvan. Kaçak hayvan. Kaçak hayvancılıktan bir yıl mapus cezası ile cezalandırılmış. Bakım, bakımları iyiymiş yani hayvanlar. Tabii, değil tabii. Değil Ama zaten villasında atlar ve kanaryalardı buldum. Bakamazsın oh. abi villada. Kanarya mı? Birden düştü şey. <Gülüyor> Kanarya severlerden. Gramaj derdi. düştü yani. <Gülüyor> Gramaj değil. Abi orada bir besin piramidi kurduğunu düşün adamı villasında. Kim yani der ki kanarya? Bileyim, at bunun neresinde kuş. besin piramidinde? At mı? Aha. Vardır at, o. Atı da kendi yiyordur belki. Bir yeri vardır yani. Aluparda normal çünkü. Bir Al. yeri var. O döngünün devam etmesi için bir şekilde Kanarya'yı da sokmak zorunda, Vallahi. kuşu da sokmak zorunda da. Ben yani aslanın bir villada rahatlıkla bakılabileceğini maalesef inanmıyorum. Ve Hayır, ama villayı ev gibi düşünme oktay. Vallahi çok anahtar bir şey söyledin şu anda ev gibi düşünmemek lazım doğru yani aslanların durumu maşallah Yok ben sana aslan ayı zor herengeti de böyle aslan bulaman. yani şeyler maşallah hepsi semiz ...sağlıklı dişler... Serengeti'deki aslanlar da hep bunu dedikodu... ...orada o mafya babası beni alacakmış diyorlar. Tefeci, tefeci Nutsu geliyormuş. Bir şey yok. Bir herkes böyle... ...Nutsu iki tane daha alacakmış... ...ama dişi aslan alacakmış diye konuşuyorlar. Komşuları falan filan onların şeyi nasıl olmuş? Komşuları onları hep Yemiş, yemişler. Yemişler. Yemişler. <gülüyor> Maalesef Oktay oluyor işte. Onlar da cilveleri ya bu işin cilveleri. Ne demişler? Ev alma komşu al. Nereden bileceksin Tefeci diye komşu olacağını? Hayvan... Sever gibi sevebiliyor musun dur şu şeyi aslanı? Aslan aldım ne güzel diye gidip ara ara sevebiliyor musun yoksa uzaktan mı bakıyorsun? Aslanına bağlı abi. Yani aslanı mesela sen adamına böyle, bağlı. Böyle okay. mafya mafya babası aldıysa ve vahşi bir şekilde yetiştirdiyse mesela pis bir pis huylu bir aslan olabilir. Ama ne aslanlar var? Şaşı aslan vardı mesela. Mesela dizide Sevgi'nin izler. Her seferinde ku kulaklarını çınlattığımız Şaşı aslan. Yok Rahmet abi. Rahmet istedi Clarence. Cuma Cuma. Kırmayalım oktan. Kırmayalım oğlan efendim. <gülüyor> Gönderelim rahmetimiz Ara verelim de rahat rahatsız gönderin. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radio Tübrüsü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Esprilerimiz şakalarımız da öyle. Buyursunlar efendim. Neler oluyor neler bitiyor. Hmm, çok hızlı girdin Ege. Çok hızlı girdin. Hmm. ay Gün geçmiyor ki yeni bir olayla karşılaşmayalım Nereye bakacak bir avsab bozuklu. Buyursunlar kızdıran benzetmeye Amerikalı komedyanın Alman model hanılarının elbisesi için Alman kadın en son geçiniz. Buzdan kayalar kıyıya vurdu. Onu da geçiniz. Takma profesör davası sonuçlandı. Geçiniz. Hepsini geçiniz ya. Dinlediğiniz başlıklarda Dinle özetler. <gülüyor> özetler seçiyoruz. Bakayım ya yani çok o, hızlı girdik vardı ya. Vardı şey vardı bir tane bir konuşmuştuk ya. O, ya bak bilimsel araştırmalar bazı şeyleri doğruluyor. Bazen filmlerde gördüğüm şeyler ya bu kadar da saçma olmaz böyle şey falan diyoruz ama... Hiç öyle şeyler düşünmeyi... Adamlar araştırıp çekiyorlar herhalde. Evet. Spider-Man 2'de örünceği adam şey yapıyordu... seyir halindeki metro trenini durduruyordu... ...önüne geçiyordu falan. Evet, evet. Ağlarını sağa sola atıyordu Aha. falan. Bu gerçekmiş meğersem. Bu gerçek. İngiliz... Oldu o zaten. Lechester <gülüyor> Üniversitesi'nde... Örümcek Ağa'nın e, seferdeki bir treni durdurur mu durduramaz mı? Bunu ispatlasak ya baby diye düşünerek 984 kişiyle hareket eden trenin gücünü hesaplayan araştırmacılar durdurmak için gereken kuvveti hesapladı. Örümcek ağının taşıyabileceği gücü de hesapladı. Denklemin içine koydu. Kat sayılar çarptılar, böldüler, çıkardılar, zarf ettiler. Ve sonuçta Örümcek ağının yeterli güce sahip olduğu böylelikle kanıtlanmış oldu. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle Leicester Üniversitesi'nin değerli... Toplama çıkarma yaptılar yani koca Tabii canım, koca adamı. yani şartmak. Onun bir kat sayısı var. Örümcek kat sayısı diye geçer. Ö. Evet. Ama yani burada şeyler için söyleyeyim. Yurt dışında mesela S diye geçer. Neden, Neden öyle? <gülüyor> Ay soruyor. soruyu. İyiydi <gülüyor> e abi C elçilikler biliyorsun. Şimdi, şimdi. spider İngilizce'de örümceği demek. Spider'ın S'si yani S. Ben S bandı. S bandı dedi mi en son? Neyse. Bugün Her, kırmayalım bugün. Bu cincim var. <gülüyor> ay ay. İçerken arıtan şişe ee, yeni bir teknoloji. Valla bu 8 yıl gençleştiren parfüm gibi bir haber gibi geliyor bana. Vallahi bana hiç... da şey gibi geldi. Çim çim döşeli terlik. Çim döşeli terlik. Çim, çim Döş. terlik. Bunlar hep eskiden konuştuğumuz haberler. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için bir hatırlatma. Ee, i̇çerken arıtan e, şişe e, Raşit tarafından tasarlandı. İçerken ayıltan içecek olsaydı aslında. E var öyle içecekler canım. Ne o? Kant. Kant doğru. Dükkanımızda da İstanbul. Soğuk o gün kapatılır. Yapılıyor mu Kant ya? Kant soğuk içilmez. Nasıl içilir Yani e... bu Kant bardağının altında yazar sıcak içiniz diye. Tabii özellikle ısrarla isteyiniz diye yazar. <gülüyor> Ama bu şey gibi bozayı soğuk bozayı dedim. Boz ayı gibi anlaşıldı. Boza soğuk içilmez ya. Bozayı apostrof y. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum egeciğim çok güzel. Diziyordu. Apostrof <gülüyor> çünkü önemlidir. Küçücük bir apostrof. Buyurun sayın elçim. Boza ...dedikten sonra apostrof dediler... ...biz onu size... <gülüyor> <gülüyor> Apos ...apostrof... Şey ...diyerek kapattık... ...kabul buyurunuz efendim... ...apostrofumuzu kabul buyurunuz efendim... <gülüyor> ...nedense bütün elçiliklerde de İngilizce konuşulduğunu... ...İngilizce fix... <gülüyor> ...sabitlemiş durumdayız kafamızda... <gülüyor> ...yani biz böyle yayında İngilizce konuştuğumuz elçiliklerde... ...olay oluyor ya... ...evet... ...milletin işi gücü aksıyor mudur orada mesela? No. <gülüyor> de böyle vize için bekleyenler falan... ...bir telaş bir şey oldu. Ne oldu? Modern sabahlarda... ...İngilizce bir şey söylendi falan. Abi o anlık gitmiyor benim. Oradan küfür yemeyelim yani küfür yemeyeyim. Öğlen öğlene kadar bir şey oluyor... ...bir toparlama oluyor. Öğlen dinleniyor. Ondan Hı -hı. sonra öyle ikinci yarısı... ...günün ikinci yarısında rapor olarak veriliyor. O yüzden yani Anlık bir şey yok ya. Yani. Çünkü onu iletirken bizim konuştuğumuzu şöyle. kaçırır. Tabii doğru. İngilizce konuştuğumuzu kaçırır, Belki arada gider. bir kelime daha söyleyeceğiz. Mesela water bubble. Water bubble. Yani. Öğleden sonra gelin lütfen. <gülüyor> 51 milyondan fazla satılmış bu şişe. Ee, Amerika'da Kerim Rashid tarafından tasarlanmış. Dünyaca ünlü endüstri tasarımcısı. Ee, Türkiye'ye de gelmiş bu su şişesi. Ondan sonra bu ne yapıyor bu? Ne şişesi ne şişesi ne şişesi bu? Su şişesi. Biraz su çok satılmış. Su şişesi bu demiş. Teşekkür ederim. Biraz çok satılmış ya 51 milyon. Oprah da yüzü olmuş bunun. Şişenin üstünde böyle dikkatli bakarsan, o dibinde dibinde içerken böyle içiyorsun. Oprah, Oprah laşmıyor. Böyle bakıyor sana gözlerini çevirince de sedasayan oluyormuş. Bir ara melek oluyormuş melek. içimden önce içimden sonra diye bir şeymiş. Böyle tartışmalı bir şişe olarak ülkemize geldi yani çeşit çeşit fotoğraflar. Abi kaç paradan gidiyor da alalım koyalım bizde şey yapalım. içindekini ne yapıyor? içine pis su koyuyorsun. Pis su koyuyorsun abi. Pis otomatik bak aratıyor aratıyor ve şey yapıyor yani artık bundan sonra iyi su. E Tarihe karıştı diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Ambalajlı su kullanımını azaltma amacıyla yapılıyor bu. Fiyat vermek istemiyorum ben şu anda. Eczanelerde satılacak. Hı hı. Ee, yakında. Ee, 150 litrelik ne bu? 150 litrelik depo musluk suyunu <gülüyor> arıtabiliyor. Ne demek bu ya? 0.55 litrelik hacmiyle 150 litrelik 150 litrede bitiyor 100, mu işte? işte. ne o 300 dolum mu ediyor? Yani işte kaç dolumsa 150 litreye de yani yani ondan sonra artık, artık yani normal saksiye günde, dönüşüyor. Evet yani. 2 ayda bitiririz onu. Ay, öyle bir şey. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Bugün, güzel şekli şemalide güzel bir şey, şişe. Bugün yeni hayatında başarılar dileyeceğimiz insanlar var. Ona da yeni hayatında başarılar dileyelim. Üstümüzde kalmasın bugün cuma çünkü. Ee, Papa'nın bugün ilk emekliliğinin günü. ilk günü yeni hayatında yeni görevin görevi yok gerçi yine <gülüyor> sabah kalkmış yat ya demiş <gülüyor> kalkmış öyle bir ya ayneye geç aman demiş ne aynası tabii eski alışkanlıklar kolay kolay hemen ne yapmıyor yani bir insan papa olduktan sonra çok büyük fiyasko olmazsa paçayı kurtarmış sayılır değil mi yani şu noktadan sonra çok kasmasına gerek ne yok ne olarak nereden paçayı kurtarmış sayılır parasal anlamda mı parasal anlamda değil yani artık bundan sonra yani <gülüyor> herhalde iyi bir şey olmazsa yerimiz belli falan diye mi düşünüyordun <gülüyor> Vallahi herhalde öyle düşünüyordur yani tahmin ediyorum Karınca görüyor mu? Bunu herhalde edebilirim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onun hesabını yapmıştır ben Vallahi şimdi ne olabilir ki o kadar seni birikmiş e ya abi, Çok büyük bonus var yani. Orada biz hep emeklilik maaşını konuştuk ama Garanti şeyleri vardır yani e, tabii Garantisi var ondan bir rahatlığı da vardır Onu Eve mi gidecekti o nereye gidecekti o bir yazlık komaya ya, mı gidecekti Nereye gidecekti ya yazlık Didim. Didim'e sonra geçecek canım bu üç ayı komoda geçirecek. Üç ayda kom komoda geçirecek. Ondan sonra dördüncü ayda buraya gelecek. Yazın altı ay demiş. Didim değiştireceğim demiş. Altı ay Didim'de altı ay komoda. Ve kat kaloriferi yaptırmış oradaki yazdığına. Kışında otururum ben burada diye. Ama piyok oturacağını Ben Didim de mi? Didim Hı -hı. çok boşalıyor Oktay öyle deme. Didim çok boşalıyor. Komoda? Komoda, komoda oturur mu? Komoda oturur. da rahat eder. Yani komoda zaten komşuları komoda, iyi. Komoda onu rahat ettiririz. Komodaki bir tane komşusunu biliyoruz. E tamam hocam George Clooney. Tamam işte. Onun da geleni gideni çok oluyor. Bilet biti geliyor, koca kafalı Angelina Jolie geliyor, onun geliyor. Dürüncçi arkadaşları çok. Onun olmuş. çok arkadaşları evet. geliyor falan. Yani orada güzel bir bence hoş bir şey ortamı oluşur gibi at geliyor. Atetini at en çok kim oluyormuş dünyada? At eti, at eti ne eti? Kişi mi söyleyeceğiz? Ülke. Ülke. Fransa mı? Değil. Dur bir dakika ben sana söyleyeyim. Hiç böyle bizi şeyden Bayağı mi? Baya yani biz bu, bu zaten niye olay oldu falan diye karşılanmış bu ülkede yani. Ya işte onu diyoruz. Ha, Arnavutluk mu? Değil Japonya. Japonya. At eti valla demiş yani ne olacaktırmış demiş. Ne olacak ki demiş. yiyoruz ki biz bunu ya. Yenir ki ne? ya at yenmez mi en lezzetli şey. Bak ben yiyorum diye almışlar. Neden at eti tercih edilmemeli? Neden? Neden? toynakları bir tarafa bırakırsak. Evet. Yapısal olarak daha az yağ ve sodyum ve kolesterol içerdiği için ateti daha sağlıklı olduğu söylenebilir. Ya öyle ancak. ancak, ancak yani sakın kapatmayın. Mamafi. Mama <gülüyor> Yayınımız gitmeden hemen şunduk. Ama tutumlu. ben Karatay ancak, sormak lazım. Çünkü yani o, o bir sinirli açıkta Ben çok iyi anlıyorum. Atetine onu. mi? Yani her şeyi. Dur Fahir şunu Çünkü biz evet dur. biz Türk olduğumuz için birisi bize bağırarak anlattığında daha iyi anlıyoruz. Evet. Aynen öyle doğru. Ancak buradaki sıkıntı Fakıntı var demiş. At eti çiftlik yetiştiriciliği yöntemiyle elde edilmediği için tarihi izlenemiyor ve kafaları karıştırıyor. Serbest gezen atlar yani. At etlerinde çoğu zaman insanın tercih edilen maddelere rastlanıyor. Mesela? Fruktoz mu? Çünkü Karatay'ın Karatay, dediğine göre... Karataycı var frukto Fruktoz ve glikoz. Yani benim anladığım... İki, Yalnız Korktay o Korktay hanımefendi... Var. Şimdi 70 yaşında ya. Evet. Karatay hanımefendi kaç yıldır tanıyoruz biz? Yani bizim... İki, ta, herhalde 3 yıl falan 2-3 yıl yıldır falan. tanıyoruz ya. Kadın herhalde... bir. 67 sene falan bak biriktirmiş siniri. Karatay Efendi sinirli mi ya? Yani Kim, Yani sinirli, yani sinirli dediğim bana, öyle... Bana örnek verin bir Yaşar Nuri Öztürk mı sinirli yoksa... Yaşar Nuri Öztürk Karatay Hanım yanında, yanında kedi. kedi öyle söyleyeyim. Hadi canım. Hı -hı. Fatih Terim seviyelerine çıkıyor yani. Sinirden sesi inceliyor Karatay Efendi'nin. O kadar yani evet. bir de... O... Allah Allah ben hiç o şeyini görmedim ya. Ben dün ya. televizyonda seyrettim. Bir de Fatih Terim Ali mesela sinirini açıklayabilirsen yani sağda bir... Stres bir şey. Karatay'ın stre şeyi de, siniri de açıklanamıyor. Kime bağırıyor belli değil yani. Dün şey diye bağırıyordu. Bağırarak konuşuyor mi? olabilir mi sinirlenmeyekte? Bağırarak değil. De. Sesi şey inceliyor. Mesela şey diye sinirlendi işte bu kolesterol hadisesi var ya. Evet. İşte toplar damarlarda niye o zaman kolesterol niye tıkanmıyor onlar? Mesela benim kolesterolüm 300. Ben bugün doktora gitsem bana ilaç verecek. Ama ben ne alabiliyorum? Hayır almıyorum. Almıyor musun? Almıyorum. Ve ondan sonra işte şeyim rahatım, sağlıklıyım. 300 kolesterol, hiçbir şey olmaz. Devam aynen devam diye. Bütün herkes bir de ona bir bu aralar şey oldu ya. Çok ünlü bir doktor biliyorsunuz Karatay. Ve hiç evde durmuyormuş <gülüyor> Canan Karatay. Ee, bu arada... Bu arada seviyorum kendisini. Onu da söyleyeyim yani. Yan yani çalışım valla, olmasın yani. Rahat çünkü tam daha... bizim kafamıza göre bir şeyi var. Diyet anlayışı. Aynı kafadayız yani. En son şeyde demiş işte. Yumurtamı yiyorum, yağımı yiyorum, etimi yiyorum. iki defa yiyin günde... Çok zorlamayın demiş. Yani hareket edin diyor. Yiyin diyor. Onu yiyin diyor. Bunu yiyin diyor yani. Ben sizin kadar çok tanımıyorum. Döneri yiyin pidesini yemeyin dedi. İşte daha ne kadar güzel bir insan. Yani döneri içini çıkartın. içine ha. öyle şey yapın ya. Ekmeği ekme yiyeceğine onun içine içini çıkartın diyor. İşte kadın daha ne desin. Daha çok et yemeni istiyor. Daha çok haz almanı istiyor. Ekmekten de belli bir haz alıyoruz. Onu da esirgemiyor. <gülüyor> Ekmekten haz onu alman. <gülüyor> aynı, aynı dosya aklına geldi. Sosyalist romanda. <gülüyor> Aynen. Ay. Aynı dosya aklıma gelmişti. <gülüyor> Japonya'da tatlısı varmış. At tatlısı. At tatlısı. At, tatlısı. Hmm. At tatlısıyla it tatlısını birbirine karıştırmayın. Um, ben At sakın At tatlısı, it kimsecik... tatlısı, hani... hanimunun ilk tatlısı. Arkadaşım cuma günü kapatıyoruz. Bugün bir Mart valla. Kombo üstüne kombo yaptık ya. Kombo gülü. Yeterli zaten ya aslında. Orada zaten... hata benim çünkü reklam girmem lazım. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sadi otundasınız Modern Sabahları'nın son dakikaları bunlar sevgi dinleyiciler. Espriler, şakalar da bir yere kadar elbette. Buyursunlar efendim. Son bir haber. Vallahi son bir haber artık şey umut yapmayalım. Verici. Yani mesela yani... benim verebileceğim bir haber var. Yarın var. E, ha, gece işte onu, onu Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gösterim var. Biletleri Hı. de biletik satılıyor. Buna benzer bir haber. Yani umut vaat eden bir haber. var mı? Umut Vadiden bir haber olarak Oktay Demirci haftaya müsaadenizle diyor e, ve haftaya aranızdan ayrılıyor. Oralardan istediğiniz bir şey var mı? Oralardan evet Oktay dediğim, Demirci sağ salim dönmeni istiyoruz. Oralardan anlamı İrlanda. Ee, Tabii, da, zaten o zaman işte, oralarda, oralarda oralarda oralarda İrlanda. İrlanda oluyor evet en son. Önümüzdeki hafta başta size ve tüm dinleyicilerimize soruyorum. İstediğiniz bir şey var mı? Valla Oktay şöyle söyleyeyim sana bırakıyorum ben. Ben de... var, var yani. Ben de, ben de düşündüm. Ben de aynı cevabı. En mantıklı cevap ee, geldi. Sana bırakıyorum. Yani gittiğin gittiğin yağmurla gel öncelikle. Yağmurlu bir Ankara sabahında ayrılacaksın Ankara'dan. Evet öyle olacağı benzer. evet Yağmurlu bir Ankara sabahında da gelmeni istiyorum. Oradan başlayalım. Ee, benim de bir takım isteklerim var sizden. İkinizden. Onu yazılı olarak ben hazırladım dün gece. Ee, kapalı zarf usulüyle vereceğim. Tamam teşekkür ederim. Kapalı edeyim. zarf açık oylamı mı? Oylamı diye bir şey yok. Kapalı Öyle, mı Daha Mesela çok manifesto gibi zarf. bir şey e, Oktay'ın yazdı. Oktay'a iki tane mektubu var ya. Yani. İki tane manifestosu her, var. Heritage gibi düşünün. Heritage. Vallahi Oktay... Eçliklerden dinleyen dinleyeceğim. Ben onu hiç açmadan döndüğünde iade edeceğim sana. Eğer kapalı zarf gelirse. Bana bir orada bize laf sorun. O lafı aynen iade ediyorum ben de sana. Aynen. Ne lafı ya? Ne? Ne o, o, Orada ne, ne yazıyorsa aynen iade ediyorum sana. Ve, ya da zarfı yapıştırmadan sonra pardon, tekrar Egec, kullanırız. pardon Egeci. Özür diliyorum. Misliyle iade ediyorum. Misli. O zaman... O zaman oradan aldığım şeyler bana kalmak zorunda kalır. Aldım. Yani tamam bekliyoruz Oktar'cığım çok güzel. Git dinlen eğlen coş işte. Ki boş diyoruz. Çok ve... teşekkür ederim. Başka türlü bitmesi Hoşça kalın mümkün değildi programımızın. Yarın sabah esprilerle şakalarla uyanın güne kendiniz yaparsınız artık. <gülüyor> bir gün bir gün olacak.